Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Bu akşam bu dönemin ikinci dersini birlikte yapacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam sahle bilgi işleyeceğiz. Birinci haftanın ders notu konulmuş buraya. Ha yok. bir tamam. <gülüyor> Arkadaşlar Saalebi En-Nisa en Buri de anılır ve e, Nisa burada doğmuş. Beşinci asır e, alimlerinden. Aynı zamanda iyi bir e, Nahim Belagat alimi i̇bn Habib'in talebesi Vahidi'nin hocası Nişabur ya da Nisabur ekolü diye bilinen ekolünde önemli temsilcilerinden El ve Beyan isimli eseri önemli bir civayet tefsiridir. Klasikler arasına girmiş bir eserdir. Aynı zamanda ee, bu tefsirde aslında bazı işari tasavvufi yorumlara da rastlanılması hasabıyla işaret tefsirler arasında taadat edildiğini de zaman zaman görebilirsiniz. <gülüyor> bu rivayet tefsiridir. Rivayet tefsirlerinin genel olarak e, klasik karakterlerini 3 aşağı beş yukarı bunda da görmek mümkündür. Biraz sonra detaylıca tekrar işleyeceğiz. İşlerken de göreceğiz. Arkadaşlar bu Salemi'nin El-Keşfü ve el beyan ismini tefsirini yine bir önemli rivayet e, tefsirinin müellifi olan El-Beghabi, Maalim-ül Tenzilinde Muhi-Sünne el e, ihtisar etmiştir, özetlemiştir. Özellikle senedi e, muallel olan, e, ciddi şekilde e, zayıf olan rivayetleri hasfetmiştir. Ee, ve Sâlebi'nin bu tefsiri <gülüyor> zayıf rivayetleri alması hatta pek çok uydurma rivayetleri derc etmesi de ciddi bir biçimde eleştirilmiştir. İbnül Cevzi, Abdurrahman İbnül Cevzi bunların başındadır. İbn-i de Sâlebi'yi ciddi bir şekilde eleştirmiştir. Hatta onun için Hâtıbü'l-Leyl ifadesi kullanır. Yani gece odun toplamaya çıkan adam gibidir. Ne bulmuşsa çuvalına doldurmuştur. Efendim ben odun mu atıyorum, taş mı atıyorum, tezek mi atıyorum, onu düşünmeden gece karanlığında odun toplayan adam gibidir der. E, fil hakika doğrudur. Yani salebinin bu eserinde <gülüyor> oldukça zayıf rivayetler var. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri var, sünnette tefsir. Saheb sözüyle tabiün tepsisi, tabi un sözleriyle tefsir var. Bunun dışında dirayet tefsirlerinde gördüğümüz e, irab, işte meani belagat ile ilgili konuları ahkam tefsiri, bunlara da e, kısaca değinmiştir ama e, asıl üzerinde e, yoğunlaştığı, odaklar, odaklandığı nokta e, rivayetlerle tefsir etmektir. Yani daha önceki nesillerimiz bu ayetleri nasıl anlamış, bunun üzerinde durmak istemiş, rivayetlerle tefsir yapmak istemiş. <gülüyor> evet, Sâlebi'nin bu tefsiri dediğimiz gibi rivayet tefsirleri içerisinde ilklerdendir, 420'lerde vefat etmiş Sâlebi. Ee, önemli bir e, kaynak. Yani döneminin anlayışını ortaya koyması bakımından, ne tür tefsir rivayetlerinin, anlayışlarının olduğunu görmemiz açısından önemli bir kaynak. Bu tefsirde pek çok İsrailiyat kaynaklı rivayete rastlamak mümkündür. Kıssalarla ilgili özellikle. Yani pek çok e, akla hayale gelmeyecek kaynaklı. E, Pek çok e, kurgular, e, bu kurgu filmleri var ya, bilim kurgu filmleri bunları aratmayacak tarzda pek çok menkibeler, e, pek çok e, mucize ve keramet e, örnekleri anlatılmaktadır. Şimdi bu e, İsrailiyat arkadaşlar... E, i̇bn Teymiye ve onun ekolü belki, onun takipçileri dışında çok ciddi manada geçmiş ulema içerisinde, müfessirler içerisinde hatta hadisler içerisinde çok ciddi manada eleştiren insanları görmüyoruz. Yani Taberi'nin tefsirinde de pek çok İsrailiyet kaynaklı bir var, i̇bn Kesir'de dahi var. E, dirayet tefsirlerinde var. Bey nesefisinde, razisinde. Yani zaman zaman eleştirmekle, zaman zaman bu konuda hassas davranılması gerektiğini söylemekle birlikte müfessirlerimizin çoğu almışlar. Bunun sebebi ne olabilir diye, yani tarafsız bir şekilde düşündüğümüzde ne alimlerimizi, aşırı övmek suretiyle yere göğe sığdıramamak ne de haddimizi aşıp onlara hakaret etmek, sövmek gibi bir tavır içerisinde olmadan bunlar bizim tarihimizdir, bizim atalarımızdır. Dolayısıyla onları nasıl anlamak gerekir kendi tarihleri içerisinde anakronizme düşmeden Sanki bugün yazılmış gibi okumadan kendi tarihleri içerisinde, kendi coğrafyalar içerisinde nasıl konumlandırılmalı, nasıl okumalı, nasıl değerlendirmeli diye düşündüğümüzde çok daha sağlıklı sonuçlara varacağımız kanaatindeyim. Bu açıdan bakıldığında bizim eski klasik tefsir kitaplarımızda acaba neden bu kadar menkıbe var? neden bu kadar İsrailiyat kaynaklı bilgi var diye baktığımızda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bakınız, insanı doğru anlamadan dini anlamak, dini doğru anlamak mümkün değildir. Evvela insanı doğru anlayacağız. İnsanın özelliklerini, insanın zaaflarını, insanın olumlu yönlerini, insanın ihtiyaçlarını bunları anlamadan İnsanı anlamadan insanın davranışlarını ve eserlerini de sağlıklı bir şekilde anlamak mümkün değil. Peki o döneminin insanları, o dönemin Müslümanları neden İsrailiyat'a bu kadar rağbet etmişler de biz bu kadar rağbet etmiyoruz? Yani İsrailiyat o dönemde insanların hangi ihtiyacını karşılıyordu ya da menkibeler yani sadece İsrailiyat demeyelim mesela Semerkandî'nin, Ebu Leyth Es-Semerkandî'nin, Bustan-ül Arifî'in, tenbih isimli eserleri hem İslam dünyasında hem de Osmanlı coğrafyasında, Türkler arasında da en çok okunan kitaplardandır. Bu iki kitabı da açın menkıbe doludur. Menkıbe doludur yani. Ben Fransa'da oradaki Diyanetin İlahiyat Fakültesinde bir dönem hocalık yaptım. Fakültenin altında bir mescit vardı. Bir akşam namazında mescide indiğimde namazdan önce hoca bir vaaz yapıyordu 5-10 dakika. Orada öyle menkıbeler anlattı ki İsrail oğulları ile alakalı Hz. Musa döneminde yani aklı hayale gelmeyecek şeyler. Önünde de bir kitap vardı. Hocam nereden okudunuz dedim yani bu enteresan şeylerden bahsettiniz dikkatimi çekti dedim tabii onu da rencide etmek istemedim. Hemen elindeki kitabı gösterdi. Hocam dedi bunu Bostanul Arif'inden okudum dedi. Yani, yani bostan Bostanul Arif'in öyle bir kitap ki sanki e, efendim onun sözün üzerine söz olmaz. Eleştirilemez. Çok muhteber bir kaynakmış gibi. Halk arasında böyledir. Özellikle geçmiş dönemlerde arkadaşlar neden bu İsrailiyat türü rivayetler çok bolca kullanılmış diye bak baktığımızda acizane benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi insanoğlu pek çok ihtiyaçları olan eğilimleri olan, talepleri olan, beklentileri olan bir insan. İnsanoğlunun bir hayal gücü var. Yani hayal gücünüzde pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Hayal alemine daldığınızda Mesela kendinizi dünyanın en kudretli padişahı, hükümdarı kabul edebilirsiniz. Hayal dünyanıza girin, bütün dünyanın sizin emrinize amade olduğunu hayal edebilirsiniz. Yani muazzam bir insanın hayal kabiliyeti gücü var. Sınırsız bir hayal kabiliyeti var. Bunu kullanması gerekiyor. Bunu işletmesi gerekiyor. Bunun üzerinden... Ee, bir takım kurgular üzerinden, belki hayali şeyler üzerinden e, inancını desteklemesi gerekiyor, inancını şekillendirmesi gerekiyor, takviye etmesi gerekiyor, e, daha zenginleştirmesi gerekiyor, tatlandırması gerekiyor, bir çeşnik atması gerekiyor. Dolayısıyla o dönemin e, İsrailiyat'a olan rağbetini ben biraz bununla karşılıyorum. Bakın günümüzde en çok okuran kitaplar hangi kitaplar? Bu best-seller kitaplara bakın. Hep romanlar değil mi? Yani biz bir doktora tezimizi bastırdığımızda bin adet Nusa eğer iki sene, üç sene içerisinde biterse kendimizi başarılı addediyoruz. Ama bir roman belki yüz bin tane satmadıkça kendisini başarılı addedmiyor. Yani romanlar daha fazla hayal mahsul olan şeyler insanların daha dikkatini çekiyor. Ee, en çok okunan kitaplar böyle. Ee, sinema hayal mahsulü bir ürün. Sinema filmleri, diziler ee, dolayısıyla günümüzde insan işte o hayal gücünü geliştire geliştire roman tekniğini bulmuş, film sinema tekniğini bulmuş vesaire o günün insanları da e, hayal dünyasına dalmanın e, kurgu üretmenin kurguların arasında dolaşmanın yolunu biraz böyle İsrailiyatla bulmuşlar ve bu onların imanlarına hiç dokunmamış, hiç zarar vermemiş. Bence çok yanlış bir şey de olmamış. Yani ben bugünkü anlayışımla baktığım zaman İsrailiyat türü rivayetler benim için pek bir bilgi ifade etmiyor. Çünkü az çok bunun kaynağını biliyorum ve ...ne kadar güvenilebilir olduğuna dair de bir fikrim var. Dolayısıyla bunları duyduğum zaman sadece tarihi bir bilgi olarak bir tarafa bırakıyorum. Bana heyecan vermiyor. Aa, o dönemde işte Hz. Musa şöyleymiş, Hz. İsa zamanında şunlar olmuş, bunlar olmuş diye... ...bana heyecan vermiyor. Bilgi ifade etmiyor benim için. Ama onlar için bu muazzam bir bilgi kaynağıydı. Ve bence onlar için çok da yanlış olmamış olabilir... Yani doğrudan iman ile bağdaşması mümkün olmayan, İslam'ın temel kaideleriyle, umdeleriyle çatışmayan bir bilgi ise bunu bir zenginlik olarak, bir renklilik olarak değerlendirmek mümkün. Yani çok sert bir dille eleştirmek zorunda değiliz. O dönemi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa bu insanlar bizden daha az zeki insanlar değiller, müfessirler. Onu kesinlikle söylememiz lazım. Hatta bizden çok çok daha zeki insanlar ee, bizden daha az hassas, daha az ihlaslı, daha samimiyetsiz insanlar da değiller. Böyle olduklarına inanıyoruz en azından. Dolayısıyla yani neden buna ihtiyaç duymuşlar diye düşündüğümüzde e, o günün şartlarına gittiğimizde bir takım sebepler bulabilmemiz mümkün. E, bahsettiğim sebep de onlardan birisi olabilir. Allahu Alem deyip metnimize başlayalım. Esma-uha Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar beni? Fatiha Suresi Fatiha Suresinin e, girişinden isimleriyle alakalı bir rivayet veriyor. Akbarana Abdurrahman İbnu İbrahim Bin Muhammed İbni Yahya Söyledi. Evet. Söyledi. Evet. Söyledi. mi Söyledi. Evet. Söyledi. Evet. Söyledi. Evet. Söyledi. Evet. Söyledi el Hattanu ibnu kelimesi kendisinden önceki kelimenin sıfatı kendisinden sonra kelimenin de muzafıdır her zaman. Wa <kali> akbarana Muhammedu ibnu Ahmeda bini Abdus Ahmed kayrımusarif. Qaala akhbarana Muhammedu ibnu'l Muammil Muhammedu ibnu'l Muammil binil Hasan ibnu Isa qala haddathana el -fadlu. O Aralarda kale yoktur ama okurken telaffuz edilir. الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا محمد بن حسان عن المعافي ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Elhamdülillahi Rabbil alemin. Seb'u ayatim. Bu Fatiha suresi 7 ayettir. Evveluhunne bismillahirrahmanirrahim. Birincisi besmeledir. Ve hiye s-seb'ul metani ve hiye umul Kur'an. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen vele kad ataynak esb'an min el mesani ve'l geçen seb'el mesani bu fatihadır ve hiye ummul aynı zamanda bu da kurandır ve hiye fatihatul kitabi ayn zaman da fatihatul kitaptır nuzuluha ve ihtilafu fi nuzuliha ile alakalı ihtilaf edildi el Hasan ibn Muhammedin Muhammed ibn Cafer'in kıraate kıraat yoluyla yani okumak suretiyle bize rivayet etti bir metinden kale ahbarana Abu'l Hasan Muhammed ibn Mahmud ibn Abdullah el Marwazi Marwazi Abu'l Hasan el Marwazi قال حدثنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا أبو يحيى القصري قال حدثنا مروان بن عابية عن الولاء بن المسيب عن الفضل بن عمر عن علي بن بي طارب رضي الله عنه وأنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش Hazreti Ali diyor ki Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuştur. Arşın altındaki bir hazineden gelmiştir. Ve ala ulema'i, ekseriyeti de bu görüştedir. Bir sorumuz var, seba'ul mesani nedir diye. Seba'ul mesani klasik yoruma göre tekrarlanan yedi şey demektir. Çok tekrarlanan. Bu da Fatiha suresinin çok tekrarlanan bir sure olması ve yedi ayeti ihtiva etmesi sebebiyle orada yani tekrar edilen yedi ayet e, manasına gelir. Fatiha suresini ifade eder demişlerdir alimlerimiz. Tabi bazı farklı yorumlarda var. E, rica ederim. يدل عليه ما أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا أبو ربابة محمد بن مهدي قال حدثنا أبي وبام رباية التدير عن صداقة بن عبد الرحمن عن روح بن القاسم العبري عبري عن عمر بن شرحبيل قال عمر إلى عمر Kelimeleri. Bakın ikisi de Ayn, Mimra'dan oluşuyor. Ee, Amr ile Umar'ı nasıl ayırt ediyoruz arkadaşlar? Amr mı, Umar mı? Nereden biliyoruz? Umar diye okudum. <gülüyor> Hangisinde Vav harf oluyor? Vav hangisinde oluyor? Evet. Vav varsa bileceğiz ki bu Amr'dır. Ömer değil. Güzel. Dolayısıyla burada vav olmadığı için An'uma Rabbinni ile diye okuduk. Ennehu kal İnne evvela mâ nezele minel Kur'ân elhamdülillâhi rabbil alemin ve zâlike enne Resûlallah sallallahu aleyhi ve selleme أسر إلى خديجة رضي الله عنها وقالت لقد خشيت أن يكون خالطني شيء فقالت وماذاك؟ نيوركي عمر ابن شرحبيل كوران من أولى النعائت. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetleriydi. Yani Alak suresinden de önceydi. Şöyle ki diyor, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Hatice'ye bu sırrını açtı. Yani kendisine gelen vahiden bahsetti. Ve dedi ki, yani bu tecrübenin dehşetinden, bana bir takım varlıkların musallat olmuş olmasından, yani bir takım şeyleri karıştırıyor olmaktan korkuyorum. Dedi ki Hz. Ayşe nedir o gelen şey? Halvete girdiğim zaman Hiram arasında yalnız başıma kaldığım zaman bir nida duydum. Mekanı belli olmayan bir yerden bir ses duydum ve ondan kaçıyorum dedi. Kale Fan talaqa bihi Abu Bekr ila Warqat bin Naufal. Fakaala lahu: "Warqatu, iza ataaka fajthu lahu." Hazreti Ebubekir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi Varaka bin Naufal'e götürdü. Varaka bin Naufal o dönemde Kitab-ı Mukaddes'i bilen okuyan bir insandı. Ona dedi ki: "Varaka bin Naufal bir daha gelirse o e, onun önünde diz çök. Yani e, kaçma, korkma. Yani korkulacak bir şey değil bu dedi. Feteh Cibril fakaale lehu Cibril aleyhisselam ona geldi dedi ki kul bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu ayetler geldi nazil oldu. Dolayısıyla ilklenen ayetler bu ayetlerdir diye bir rivayet var. Şimdi Fatiha suresiyle alakalı genel kanaat müfessirlerin kanatı şudur. En makul olan da budur. İlk inen ayetlerdendir ama ilk inen ayetler değildir. İlk inen ayetler Alak suresinin ayetleridir. Daha sonra bir destur Müzzemmil, sonra vahiy inkıdaya uğramış. Ondan sonra ve Duha gelmiş. Fatiha suresi ilk inen suredir. Yani sure olarak ilk inen suredir. Ee, ama ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Bununla birlikte yani Fatiha'yı ilk inen sure olarak değerlendirenle birlikte az önce okuduğumuz gibi ilk inen ayetler olarak düşünenler de var. Bunun mukabilinde de Fatiha suresinin Mekki değil, medeni olduğunu düşünenler de var. Mekke'de değil, Medine'de nazil olmuştur diye ama bu biraz zayıf bir görüş. Çok da isabetli gelmiyor bana açıkçası. Cumhurun görüşü daha isabetli, daha tutarlı. Bakara suresi medeniyetun ve hiye mi etani ve siktun ve temanuna ayeten fil adedil kufiyi kufi sayıma göre 286 yani küfe karilerinin ulemasının sayımına göre ki İmam Asım da bunlardan birisidir. Ve hiye sened-ü emir-i müminin aleyhisselamu bu da Hazreti Ali'ye ulaşan bir senede sahiptir. Ve hiye khamsetun ve elfe harfin وخمسمائة حرف وستة آلاف ومائة وإحتى وعشرون كلمة وضى كلمة لنصيص أخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن نوم حامد بقراءة عليه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن سفيانة الصغير. saghiru Qala haddathana Ya'qub ibn-i Sufyana Al-Kabiru Qala haddathana Hisham ibn-i Ammari Qala haddathana El-Velid ibn-i Muslim tam nasıldır onu bilemiyorum bakmak lazım An-Ata'in al عن عكرمة قال أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة مدينة دائق نازلوا عن سورة بقرة سورة سورة فضلها أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبري بها أخبرنا دعالج بن أحمد الشجري ببغداد قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون قال حدثنا خندف عن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن شعيب المزني عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم İnne l şeyin senaman ve Kur'an Sûre el Her şeyin bir zirvesi vardır Kur'an'ın zirvesi Bakara suresidir. Sıdır. Man kâraha fi 3 Kim Bakara suresini bir gece okursa, onun evine üç gece şeytan giremez. ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخل في بيته شيطان ثلاث ايام ايار غندس اقرسا غندس بينه 3 كل boyunca شيطان مسلطه olmaz واخبرنا محمد بن القاسمي قاسمي بن احمد المرتب عليه قال حدثنا ابو عمرو بن مطرف قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثنا يوسف بن الأسباط قال حدثنا حسن بن المهاجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bakara suresini öğreniniz. Çünkü onu almakta bereket vardır. Onu terk etmek ise pişmanlığa götürür insanı. Onu da tembel insanlar, immeti zayıf olan insanlar asla beceremez Bakara suresini okumayı. rivayetlerden öğrendiğimize göre Abdullah İbn 8 yıl, Abdullah İbni Ömer 8 yılını vermiş Bakara Suresi'ni öğrenmeye. Hz. Ömer de 10 yılını. Yani sahabe-i kiram belki Kur'an'ı çok fazla ezberlemiyorlardı. Az ezberliyorlardı. Tamamını ezberleyen hafız olan sahabelerin sayısı kaynaklarda geçtiği üzere çok azdır. Ancak ezberledi mi iyi ezberliyorlardı ve manası ile birlikte anlamaya çalışıyorlardı. Kaldı haber ana Abu Hussein Ali Yübnu Muhammed ibn Hasan Hasan Al Mekburi. Kaldı haddeten Abu Ahmed Abdullah bin Ali Al Hafiz. Neden Abdullah diye abdu ötreyle dam bel okudum. .Çalıp dedi. Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? diye dammeli olarak okudum arkadaşlar, Neden? olarak okudum. Neden? faili. Oo, siz çok geriye gittiniz Akhbara ile arasında çok mesafe var. Akhbaranun faili e bu Ebu'l Hasan. Haddesena Ebu Ahmed Abdullah bin Ali. Burada abdunun irabı nedir? Neden abdu diye okudum? Hadde Sena'nın failidir derseniz Ebu Ahmed'e'yi ne yapacağız? Ebu ne, neden merfu o zaman? Hayır ne diyeceğiz buna sıfat değil. Ne diyoruz arkadaşlar? Mollalar. İçinizde molla vardır mutlaka. Niye isimlerinizi yazmıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi yani 161, 133, bilmem, 0, 169 teşekkür ederim mi diyeceğiz. İsimlerinizi niye yazmıyorsunuz? Olmaz canım isimlerinizi yazın. Evet. Bedel ya da atfı beyan diyoruz. Saliha Demirtaş. Bravo. Bedel ya da atfı beyan. Bedel ya da beyan birbirlerine e, çok yakındır zaten. Ebu Ahmet'e Abdullah. Ebu Ahmed bir süre Ebu Ahmed ver hangi Ebu Ahmed Abdullah ibn Ali'in onu biraz daha açıklamış oluyor. Qala akhbarana Muhammed ibn Yahya bin Mandata. Qala haddathana Ebu Mus'ab qala haddathana Imran ibn Talhate el Leysi an Said el Maqburi an Abi Hurayra radiyallahu anhu ennehu qala Bağıştan, Nabi ﷺ bağılthen, sonra tetbğe Efendimiz Rasulullah ﷺ bir seriye gönderdi. Sonra onları araştırmaya durumları nedir, ne biliyorlar, ne ediyorlar, sayılı sülükleri nasıldır bir araştırmaya koyuldu. Onlardan Kur'an okumalarını istedi. Fıcah insanın Onlardan biri geldi. Bu arada senet değişiyor. يني في قال أخبرنا أبو الحس الحسيني علي بن محمد محمد ابن الحسن المقري مقر مقري قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عمران بن طارحت الليثي عن سعيد المقرري عن أبي ريرة رضي الله عنه قال ee, senet değişmedi, senet değişti değişmedi fakat metin değişti. Aynı senette ikinci bir metin veriyor. Bu arada dikkatinize çekmiştir. Saalebi Se e, senetleriyle birlikte verir rivayetleri genellikle. Ale bathan Nabiu sallallahu aleyhi ve bathan, thumma tett tett tettbahum istaqriuhum, faja insanu min birisi geldi onlar içerisinde ve dedi ki. Peygamberimiz Hazreti Ömer, "Ma'a ma'ake min el-Kur'an?" Kur'an'dan ne kadar ezberebiliyorsun?" dedi. Hatta ta'ala aakhirihim sonuncusuna kadar bunu sordu. Ee, sonuncusu da "Wa hu ahtati küçükleriydi. Tekalle efendimiz sordu, Ma "Ma'a kemin el-Kur'an? Ne kadar ezberebiliyorsun Kur'an'dan?" kâre kaza ve kaza ve sûretü'l-bakara şu şu sûreler ve bir de bakara suresi dedi. Fakâle "O çıkun ve hâza aleyküm emîn. Safere çıkabilirsiniz." dedi. "Ama başınızda bu emiriniz olacak." dedi. "Kâlû ya Resûlallah, wahtasna sinnâ ya Resûlallah bizim en gencimiz. Nasıl olur?" dediler. "Kâle mâhu sûretü'l-bakara" dedi ki en gencimiz ama Bakara suresini ezberebiliyor. Dolayısıyla emirlik onun hakkı. Şimdi Ali İmran suresine geçtik. Bakara suresinden sadece girişi vermiş hocalarımız. Bu metni hazırlayan hocamız Ali İmran suresinden de yine girişi veriyor. Yani surelerle ilgili ne tür bilgiler paylaşmışsa öyle onu göstermek istemişler herhalde. Ru'yen neha 14 ألف حرف وخمس مئة وخمسة وعشرون حرفا وثلاثة آلاف واربعمائة وثمانين كلمة ومئة آية فضلها روى روية, روية عن ابن عباس قال Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem man qara'a surate allati kim cuma günleri, içinde ale imran'ın zikredildiği sureyi okursa sallallahu aleyhi ve maleikatuhu hatta taghıb ash-shams Allah onlara rahmet eder melekler de onlar için istiğfar eder ta ki güneş batıncaya kadar Zirru ibn-i Hubeyşin an, an, an Mubeyyi ibn-i Ka'bin kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâraa surata âli cehenneme kim âli suresini okursa cehennemin üstündeki o sırat köprüsü dediğimiz köprüden geçerken güvende olacaktır. Ruv-i yine bakın şurada Ye ile Ayn birleşmiş. Onu ayırın metinde. Ruviyya an Ebi an Selim <Sessizlik> ya da Süleymi İbni Hanzalete ennehu kal Kale Abdullah İbni Mes'udin men kara hâle İmrân kim Al-İmrân suresini okursa o zengindir. Buradaki zenginliği nasıl anlayacağız? Mesela suresi ile ilgili de Öyle rivayetler vardır. E, çevrenizdeki eşinizden, dostunuzdan belki biliyorsunuzdur. En çok okunan surelerden vaka suresi. Ne için okuyorlar vakayı? Evet, aynen öyle. Yani e, insanımız enteresan, zengin olmak için sure bulmuş. Evlenmek için sure bulmuş. Çocuk sahibi olmak için sure bulmuş. Efendim. Vakıa suresi benim bir taradığım var. Şu anda 85 yaşlarında filan. 30 senedir Vakıa suresini okur. Akşam namazından sonra. Ben ilk ondan duymuştum. Vakıa suresini okuyan fakir olmazmış, zenginlermiş. Bunun kaynağı neye dayanıyor? Bir hadis Hatırlamıyorum. Hadis yok da. Abdullah İbni Mesud'dan nakledilen bir görüş var. Abdullah İbni Mesud'e deniliyor ki kızlarına ne bırakıyorsun? O da diyor ki öldükten sonra ben onlara vakayı bırakıyorum. Onlara yeter diyor. Şimdi bu ne demek? Yani vakayı bırakıyorum. Dolayısıyla Vakıa Suresi onları zenginleştirecektir demek mi? Yoksa yani ben onlara Vakıa Suresini ezberlettim, öğrettim. Orada e, hayata nasıl bakılması gerekir, memata nasıl bakılması gerekir, varlık nasıl okunması gerekir, ölüm sonrası hayata ilişkin ne tür beklentiler içinde olması gerekir kişi. Bunlarla ilgili önemli bilgiler var. Bu bilgiler onları doğruya yönlendirecektir. Onları doyuracaktır, onlara yetecektir. Şeklinde mi okumak lazım? Allahu Alem. Bildiğim, o tanıdığım hacı amca 35 senedir bu Akra suresini okuyor ama hala dahi fakir. Yani e, Kur'an'la böyle pazarlıklar içine girmek yani Allah'la böyle pazarlıklar içerisine girmek çok kulluğa yakışan bir şeydi arkadaşlar. Kulluk sadece Allah'ın rızası için yapılır. Yani dünyayı kurtarmak için Kur'an okunmaz, dünyayı kurtarmak için namaz kılınmaz, dünyayı kurtarmak için dua yapılmaz ama... Maalesef dini meseleler, dini duygular daha çok dünyayı kurtarmak için kullanılıyor. İnsanların yaptığı dualara bakın bir araştırma yapılsa herhalde duaların yüzde doksanı Ya Rabbi bana iyi bir eş ver Ya Rabbi bana iyi bir iş ver iyi bir çocuk ver. İşte Ya Rabbi kızımın kısmetini aç. Ya Rabbi oğluma en yakın zamanda güzel bir gelin nasıl böyle? Genelde yani bu tür dünyevi istek dualarıdır, dualarıdır maalesef. Evet. Ruviye e, an an Ebi İshaka an Süleyman bin Hanzerata. bunu okumuştuk. Yahya bin Nuaym Yazardan değil, pazardan alma bilgileri. Evet. Yazar kim oluyor bu arada? Yani e, kulağa hoş geliyor ama yazar, pazar derken. Yahye bin i an ebihi an ebil ma'raşi an umar. Yani Allah Teala Kur'an'ın yazarı değildir. Değil mi? Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Teallemu el bakarata ve Ali Imran, fe innehuma el Bakara ve Ali İmran surelerini okuyunuz Çünkü onlar iki çiçek mesafesindedir Ve innehuma yetihani yevmal kıyameti fi surati melekeyni juba'a lehu hatta yudhidahu cennete Çünkü bu iki zahirette diyor İki melek suretinde gelecek, onlara şefaat edecekler. O adam cennete girene kadar ya da o insan, o kadın bunlar e, gayret edecekler ve en sonunda onları e, cennete koyacaklar. İbrahim ibn-i Ebi Yahya anebil hurrayni anebi abdillahi şamiyye kâle men kara esuretel bakaratı ve ala imrana fî leyletil cümâ'ati yubeddeliluhu yevmel kıyameti kim Bakara ve Ali İmran surelerini cuma gece sokursa yani perşembe-i cumaya bağlayan gece kıyamet gününde bu okuduğu sureler e, onun için orada kanatlara dönüştürülür ve böylece bu sureleri adeta kanat gibi takar ve sırat köprüsünün üstünden böylece uçarak geçer. Allah hepimize oradan asan bir şekilde geçebilmeyi nasip edilsin. Nisa suresi, suratün nisa. Şimdi bayan arkadaşların e, hanımlık gururlarını okşayıcı bir sure değil mi? Suratün nisa, nisa suresi. Mesela Kur'an'da suratün rical var mı? <gülüyor> rica suresine gerek yok diyor şimdi bir hocamızdan hem de ilahiyat profesörüydü erkek ama feminist duyguları olan insanların hoşuna gidecek söylemler geliştirmekten zevk duyan bir hocamızdı şunu söylerdi yani sık sık Kur'an-ı Kerim'de bak kadın suresi var misal suresi rica suresi var mı erkek suresi diye yani arkadaşlar bir e, sure isimlerini Peygamberimiz vermemiştir çoğunu. Daha sonraki dönemlerde sahabiler ve tabiünnesi bunlar vermişler. İki, e, sadece e, su, sure isimlerine bakarak fazilet arayacaksak, mesela Ebu Bekir suresi yok Kur'an'da ama Ebu hep suresi var. Mesela Aslan Suresi yok, surat Esed yok ama Suratül Bakara var. O zaman inek aslandan daha mı üstündür, dür, dür, diyeceğiz. Yani böyle e, kıtırık bilgilere dayanarak, asla esası olmayan şeylere dayanarak bir takım yorumlar e, üretmek hakikaten insanı maalesef e, komik, bayağı ve zavallı bir duruma düşürüyor. an ebi ها يُكَرِّرُ كُدُوكَ مِنْهُ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَنَ وَثَرَاسِينَ حَرْفًا وَالْثَّلَاثَةُ مرفوع olması lazım aslında الله وهي نية وثلاثين, وثلاثين حرفا يعني وثلاثون حرفا مدنية وهي ستة عشر نعم يعني دور وثلاثون حرفا وثلاثة آلاف وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ كِلِمَةً وَمِيَةٌ وَسِتٌ Olması lazım ve çünkü vehiye hiye, diğerleri haber. عَنْ اَبِيْ عُمَامَةً عَنْ اُبَيْي أبي بْنِ كَعْبٍ إن اَنَّهُ قَالِقَى قال رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُورَةً النساء فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَرِثَ مِيراثًا Kim Nisa Suresini okursa sanki o bütün müminlere tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. وَرِثَ Yani mirasa konan bütün müminlere tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. وَعُطِيَ مِنَ الْأَجْرِ kemen اِشْتَرَا مُحَرَّرًا Ve bir köleyi satın alıp da azat etmiş gibi ödüllendirilir. Ve beri'en min ki şirki kurtulur. Vekane fi meşiyetillahi min ellezine yutecavazu anhum. Ve Allah Teala tarafından onun iradesiyle izniyle affedilecekler arasına dahil olur. Bismillahirrahmanirrahim.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 Rabbinizden korkun الذي خلقكم من نفس sizi tek bir nefsten yaratan Rabbinizden korkun. Yani Adem'e. tek bir nefsten maksat kimmiş? Adem Aleyhisselam. Ve halaka yani Havva Adem'den de eşini yarattı. Yani Havva'yı onun nazirha fi suret el ve benzeri araf ve zümer surelerinde de var diyor bu ifadenin ve betha yaydı neşera yaydı ve azara minhuma ricalan ve onlar ve ve onlardan pek çok erkek ve dişi <gülüyor> türetti vettakullaha allazi tesaelun بِهِ onun adıyla birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'tan korkun. Yani Allah aşkına şöyle yapma. Allah'ın adını anlıyorum şöyle ver. şu Şunu ver. Şöyle yap, böyle yap diyoruz ya. İşte madem birbirinizden bir şeyler isterken Allah'ın adını anlıyorsunuz. O Allah'tan, o Allah'ı olduğu gibi değerlendirmeye çalışın ve onun makamından, mertebesinden ibret alın ve onun Eh, ahirette başınıza geleceğinden bahsettiği azabından sakının. Tesaeluna bihi tesaeluna bihi demekmiş. Yani onun adıyla istediğiniz Allah. Ve hafzafehu Yani aslında bu tetesaelu nedir? Oradaki önündeki baştaki birinci ta'lar, birincisi babının ta'sı, ikincisi muhatap ta'sı. Onlardan birisi hasfedildi diyor. Bizim kıraatımızda da öyledir. Ke kavlihi ve la te'avenu. Ve la te'avenu'nun aslı nedir? Ve la te'avenu. İki tane ta yan yana gelince biri hasf olundu. Burada da öyle. Ve nehvüha, ve nehvihâ pardon. Ke kavlihi ve la te'avenu ve nehvihâ. وَالْاَرْحَامَةِ Erhame Erhame diye okursak ne olur? Allah'tan sakının ve rahimlerden yani akrabalık bağlarından, akrabalarınızdan. قِرَاةُ الْعَامَةِ نَصْبُنْ Kıraat alimlerin çoğu bunu mansup olarak. وَالْاَرْحَامَةِ <Kıra -tul -ahmet> diye okumuşlar. Ne olur o zaman mana? اَيْ وَتَّقُلْ اَرْحَامَا اِنْ تَقْتَعُوهَا yani sıla Rahim'i kesmekten korkun. Eğer sıla Rahim'i keserseniz o zaman korkun. Ee, yani sıla Rahim'i kesmekten korkun. Kesmeyin Sıla-i Rahim'i yani. Ve kara enneha'iyyu ve Yahya ibn-i Vethabin ve Talhatu ibn-i ve Katâdetu vel Ameşu ve Hamzatu bil Khafdı ''Ala ma'anen ve bil arhami'' Bunlar da ''Ve tekullâhe leze tesâülûne bihî vel arhami'' okumuşlar. Yani e, kendisi adıyla istediğiniz Allah ve bir de rahimler yani sıla-i rahim, akrabalık bağları e, aracılığıyla hani birbirinizden bir şeyler istiyorsunuz ya. Yani mesela bir gidiyorsun, ''Emmi oğlu ne olur'' diyorsun. ''Ne olursun emmi oğlu bana yardım et.'' ''Halacığım ne olursun bana yardım et.'' Dahiçem ne olursun bana yani akrabalık bağını kullanarak bir şeyler istiyorsunuz birbirinizden o manaya gelir. Kema yuvalu seltü kebillahi rahmani Allah ve rahman için senden istiyorum. Onun adını senden istiyorum. Vanaşetü kebillahi rahmani yine Allah'ın adını andım. Bak rahmanın adını andım. Onlar adına istiyorum senden demek gibi. Vakratül ola fakat birinci kıraat daha doğru daha fasihtil diyor çünkü an-arab'a la yeklu bi neskin bi al-ma'na illa an yu'id al-khafiza çünkü Araplar bir manaya atf ederken harfi ceri de mutlaka eee getiriyorlar yani eğer burada atıf olsaydı ve bil arham diye bağ gelmesi lazımdı. Niye mesafeye koyulun? Araplar şöyle diyorlar. Marartu ve bi Zeyd'in. Ona ve Zeyd'e uğradım diyorlar. Yani marartu bihi ve Zeyd'in demiyorlar. E, atıfta eee e, mutlaka eee harfi cer ya khafız dediği hafzadan yani cerden harfi cer mutlaka olur. Ev yani yansibuna ya da nasb ediyorlar ke şairi ya kavmali ve abi zübeyb yani burada e, ve abi zübeyb mansuptur e, diyor İlla ennehu caizun maa koyu ve kad ve fiş şi'ri. Ancak bazı durumlarda bu caizdir. Şiirde de ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve Doğru anlayabilmek için şerhlerine vesaire gitmek lazım. Onlara bakamadım. Yani bu beyitlerden de kimse size soru sormaz. Ee, pek çok Arap hocayı getirseniz onlar da yani sözlere bakmadan ya da e, şerhlerine bakmadan beytleri anlayamazlar. Buraları geçelim. Vakara Abdullah İbni Yezid de el makburi ve arhamu ibtidai Abdullah İbni Yezid de demiş ki etekullahillez tesaelun bihi vel erhamu merfu olmalı demiş. Neden mübteda olarak? Kennehu ne va tamamel kalami inde kavli tesaelun Sanki el erhamu mübteda tesaelun bihi daha önce geçen de mukaddem haber gibi düşünmüş. Sunna mübteda kema yuqal Zeydun yendegi en yukrema yani Zeydun yenbeği en yükrime e, ifadesinde olduğu gibi e, cümle halinde e, yani Zeydun mübdedadır. Yenbeği en yükrime de onun haberidir. E, bu ayet-i kerimede de böyle diyor. Ve ehdemül en yekune igra'en bunun İğra, ve tahzir var. Nahiv basında biliyorsunuz. İğra olması mümkündür. Liannela Araba Orada bir min eksik gibi geliyor bana. Yani de min menel Arabi men yerfa'ul. Nugra. Çünkü Araplardan bazıları bu, bu ivra yapılan şeyi yani teşvik edilen, e, yöneltilen şeyi e, merfu okurlar. Normalde mansuptur İvra nedir mesela? E, diyorum ki size el cehde, el cehde. Yani ilzemu el cehde demektir. Yani çalışın, çalışın bir maslar getiriyorsunuz, onu mansup yapıyorsunuz, ama onun da mahsus bir emri oluyor. Mesela e, savaşta bunu söylerler. Kaddafi'nin bir konuşmasını hatırlıyorum. E, Libya yeni bombalandığında e, ordusuna hitaben demişti ki, el amama, el amama. Yani ileri, ileri, ilerleyin. E, dolayısıyla. normalde mansub olarak okunur ama diyor ki Araplardan bazıları ihrada e, nasbı değil de ref'i tercih ediyorlar. Merfu olarak okuyorlar. Ma'şed el-Fırra'u ay Eyna kavmen minhum Umeyr ve eşbahu Umeyr ve minhum es-sifahu lecdirun bil liqa'i eğer قال أخو النجدة السلاح السلاح diye okuyacağız. Yani i'rab burada arkadaşlar. Es-silahu es-silahu normalde silahı silahı diye okunur. Yani silahınızı alın, silahınızı kuşanın gibi. Silah silah. Ya yani, Türkçede kullanıyoruz aslında. Mesela mermi mermi kalem kalem. Hani kalem ver demek bu. Mermi mermi mermi ver gibi. Eee ama bazı Araplar merfu olarak okuyorlarmış. Dolayısıyla vel erhamu igra olarak merfu okunabiliyor diyor. Yani o zamanda ilzemu değil de vel el affedersiniz, el-erhamu yine igra manasında olur ama ıslah-i rahime dikkat edin, akrabalık bağlarına dikkat edin, manasına gelir. İnne allâhe kâne aleykum rakîbe Allah sizi gözetlemektedir. Ey hafifan sizi koruyup kollamaktadır. Görmektedir, gözetlemektedir. Kı ile bir mana fa'ilun ya da bir mana faidin diyebiliriz. Fail manasındadır burada. Rakiben <gülüyor> demek yani raqiban <gülüyor> demektir. atul yetama maluhum. Yetimlere mallarını verin. Bundan sonraki Ayet kelimesini nasıl okuyacağız arkadaşlar? El ayete, el el ayeti nasıl okuyacağız? Ve atul yetame Duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Yetimlere mallarını verin. Ayet bitmedi, yarım kaldı. Müellifimiz yanına bir el ayet. İfadesini koydu. Bunu nasıl okuyacağız? Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz? Ses verin. Evet. Peki nasıl okuyacağız? Bu metinlerde çok geçer. Ayetin yarısını verir. Yani üç nokta gibidir bu. Ayetin yarısını verir. Ee, ya da 3 nokta değil de ve devamı diyoruz ya Türkçe'de ve de ve devamı adını bilmediğim ama 169'da biten sonu arkadaş gizemli arkadaş neden el dedin dedim doğrusunu sen söyledin neden ama Bir bakınız var gibi evet. Mahsuf bir ekmil ya da etmim emrinin mef'ul olarak düşüneceğiz. Yani ekmil ayete etmimil hadise gibi tamam mı arkadaşlar? Yani metinlerde bu çok sık geçer. Bunu doğru şekilde okumaya gayret edelim. Kale mukatinun vel kelbi. nezaret fi racul min gatafana kana ma'hu malun kesir. Bayt kerimeler... Gatafan kabilesinden olan bir adam hakkında indi. Kâne mâhu mâlu'l-kethîrûn l'ibne khillehû ee, yetim yine ibinden bedel olduğu için yeti'min diye okudum. Gatafanlı bir adam vardı. Bunun da yeğeninin bu adamın yanında yeğeninin büyük miktarda malı vardı. Ee, demek ki babası ölmüş yeni de malıyla birlikte bunun yanına gelmiş. فَلَمَّا بَلَغَ الْيَت۪يمُ تَلَبَ الْمَالَ Bu yetim çocuk ergenliğe erişince malını istedi. فَمَّنَعَهُ عَمُّهُ Fakat amcası vermedi. Fetarafa Aslında فَتَرَافَعَ diye <gülüyor> tesniye sırasında olsa daha güzel olur. Belki de öyledir. Bakmak lazım Musallara. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz ettiler ikisi birlikte. فَنَزَلَتْ hadi الٰيهِتُ Onun üzerine bu ayet-i kerime nazir oldu. Bu ayet-i kerime yetimlerin hakkını koruyan bir ayet-i kerimedir. فَلَمَّا سَمِعَهَا الْعَمُّ قَالَ Amca bu ayeti duyunca bu gatafanlı adam dedi ki اَطَعْنَ ve وَاَطَعْنَ الرَّسُولَ Allah'a ve Rasulüne itaat ederiz. İtaat ettik. Nauzubillahi <gülüyor> minel Büyük bir haksızlık yapmaktan Allah'a sığınırız. Ve dafa alayhi ve onun malını, o çocuğun, yetimin malını kendisine verdi. Kalen nebi sallallahu aleyhi ve bunun üzerine efendimiz Hz. Atasözleri buyurdular ki: Men yuqashu nafsihî Kim nefsinin cimriliğinden, pintiliğinden Korunursa ve yutî rabbehu Rabbine itaat ederse hakeze bu şekilde fe innehu yahillu dârehu yani cennetehu. O, o adam bilsin ki o insan Allah'ın yurduna yani cennete girecektir, oraya girmeye hak kazanmıştır. Falamma qabada el fete malahu. Bu çocuk delikanlı malını alınca teslim alınca ayet gereği anfaqehu fi sabilillah. Bu malın tamamını Allah yolunda infak etti. Fakalennabi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki Sabatal ajru ve baki el sabit oldu. Günah da baki oldu. Günah kaldı. Ecir sabit ama günah kaldı. Fakaru dediler ki: Ya Resulullah, kadar arafna enhu sabata el ajru. Fe baki el Ya Resulullah, ecrin sabit oluşunu anladık da peki günah niye yük yük niye baki kaldı? Günah demiyorum de yük niye? kaldı ne yükü bu yani? Ve huwa bakiye diyor burada ama doğrusu yun fiku olacak arkadaşlar. Wa huwa yunfiku fi sebilillah. Yani o adam Allah yolunda infak ettiği halde neyin günahı? Neyin neyin e, yükü? Neyin vebali kaldı? Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki